Tüm entelektüel tarihin, felsefenin, dinin, hatta bilimin bile belki de tek bir soru etrafında döndüğünü söylesek, herhalde abartmış olmayız. İnsan nedir? Bu, yani sadece biyolojik bir tanımın çok çok ötesinde, varlığın anlamını, bilginin, değerlerin kaynağını sorgulayan devasa bir soru. Senin için derlediğimiz kaynaklar, işte tam bu temel soruya, İslam düşünce geleneği ve Batı felsefesinin verdiği, o köklü yavapları karşılaştıran derinlemesine bir analiz sunuyor. Amacımız, bu iki büyük medeniyetin insan doğasına dair mimarisini oluşturan temel kavramların, adeta röntgenini çekmek ve bunların kendimizi anlama biçimimizin nasıl şekillendirdiğini görmek. Hadi, bu konuyu masaya yatıralım. Aslında her şey bir varsayımla başlıyor. İnsanın başlangıcı noktası nedir? Yani dünyaya geldiğimizde biz neyiz? John Locke'un dediği gibi üzerine her şeyin yazılabileceği boş bir levha mıyız? Hmm. Yoksa Aziz Agustinus'un tarif ettiği gibi atalarımızdan miras kalan bir suçlulukla, doğuştan kusurlu bir varlık mı? Ya da belki de belirli bir yazılım ile donanımlı olarak mı geliyoruz? Bu sorular sadece felsefi birer merak değil. Verdiğimiz cevap, Kurduğumuz eğitim sisteminden, adalet anlayışımıza, siyasetten ahlaka kadar e, her şeyi temelden etkiliyor. Evet, bu başlangıç noktası her şeyin rengini belirliyor. Kaynaklar da tam olarak buradan başlıyor ve insanın bu fabrika ayarlarına dair üç temel model sunuyor. Batı düşüncesindeki o iki baskın kutup, tabula rasa yani boş levha ve original sin yani asli günah doktrini ve bu ikisinin arasında bambaşka bir yol olarak, İslam düşüncesindeki fıtrat kavramı. Bihnimiz doğuştan bomboştur. Bütün bilgiyi, karakteri, ahlakı, her şeyi deneyimlerimizle çevremizden öğreniriz. Bu görüşte insan şekillendirilmeyi bekleyen pasif bir kil gibidir. Tamamen boş yani. Tamamen boş. Diğer uçta ise özellikle Hristiyan teolojisinin temelini oluşturan asli günah öğretisi var. Buna göre insanlık, Hazreti Adem'in cennette işlediği o ilk günah yüzünden doğuştan lekelenmiş, iradesi kötülüğe meyilli bir halde dünyaya gelir. Yani oyuna eksi bakiye ile başlıyoruz. Biri nötr başlangıç, diğeri negatif başlangıç diyor. İşte kaynaklarda fıtrat kavramı tam da bu noktada inanılmaz güçlü bir alternatif sunuyor. Ne boş ne de suçlu. Aksine donanımlı. Bu fikir beni çok etkiledi. Kesinlikle. Fıtrat, insanın dünyaya zihinsel veya ahlaki bir boşlukla değil, aksine bir ön kurulum ile geldiğini savunur. Ön kurulum, güzel tabir. Enek, evet. peki bu kurulumun içinde ne var? Hakikati tanıma potansiyeli, iyiye ve güzele doğal bir eğilim ve en önemlisi bir yaratıcı fikrine yatkınlık. Yani bu görüşe göre insan dışarıdan inşa edilen bir yapı değil, içindeki potansiyel uyandırılan bir varlıktır. Bu asli günaha karşı adeta bir asli masumiyet ilkesi ortaya koyuyor. Her çocuk dünyaya günahsız ve temiz bir doğayla başlar. Kaynakları okurken beni en çok şaşırtan bölümlerden biri tam da burasıydı. Bu fıtrat kavramı kulağa tamamen teolojik, Binlerce yıllık bir fikir gibi geliyor değil mi? Evet öyle. Ama sonra kaynaklar inanılmaz bir şey yapıyor. Ve bunu alıp günümüz bilişsel bilimine bağlıyor. Doğuştan inananlar. Yani born believers diye bir hipotezden bahsediyorlar. Bu bağlantı beni gerçekten sarstı. Nedir bu tam olarak? Bu çok heyecan verici bir alan. Oxford Üniversitesi'nden Justin Barrett gibi gelişim psikologlarının çalışmaları, çocukların zihinsel yapılarının biz onlara öğretmesek bile dini inanca doğal bir yatkınlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Nasıl yani? Mesela araştırmalar çocukların doğadaki düzeni ve karmaşıklığı gördüklerinde bunun arkasında bir amaç ve bir fail olduğunu varsayma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Hmm. Rüzgarda sallanan yaprakları gördüğünde bile küçük bir çocuğum kim sallıyor diye sorabilir. Zihinleri bir tasarımcı, bir fail aramaya programlı gibi. Barat'ın kendi ifadesiyle çocuklar evrimi anlamakta zorlanırken yaratılışı doğal bulurlar. Bu, fıtratın pasif bir kabul değil, aktif bir arayış olduğunu gösteren çarpıcı bir bilimsel yankı. İnanılmaz bir paralellik. Yani bu fabrika ayarı dediğimiz şey sadece pasif bir potansiyel değil, aynı zamanda aktif bir arayış motoru gibi çalışıyor. Peki bu motoru takip edip bir yere varan, bu ayarlarını en saf haliyle kullanan bir insan modeli de sunuyor mu kaynaklar? Elbette. İşte burada Hanif kavramı devreye giriyor. Hanif, fıtratın eyleme dökülmüş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Eyleme dökülmüş hali? Evet. En arketip örneği de Hz. İbrahim'dir. Etrafı tamamen putperest bir kültürle çevriliyken, ona kimse tek tanrıyı anlatmamışken, o sadece evrene bakarak, fıtratının pusulasını takip ederek, Yıldızlardan, aydan, güneşten daha büyük bir yaratıcı olması gerektiği sonucuna varıyor. İşte Hanif, çevresindeki tüm kültürel ve sosyal gürültüye rağmen... ...fıtratının sesini dinleyerek batıldan yüz çevirip hakikate yönelen kişiyi tanımlar. Bu, vahye hazır olma halidir. Tamam, bu donanımlı insan modelini anladık. Peki bu insan bilgiyi nasıl işler? Ee, Batı düşüncesinde akıl dediğimizde genellikle tek bir şey anlıyoruz ama... Kaynaklar İslam düşüncesinde bunun çok daha katmanlı bir yapı olduğunu gösteriyor. Mesela aklı selim diye bir kavram var. Bu bizim bugün anladığımız akıldan farklı mı? Hem de çok farklı. Modern dünyada baskın olan akıl anlayışı araçsal akıldır. Bu akıl bir işlemci gibidir. İnanılmaz verimli, hesapçı ve fayda odaklıdır. Bu hedefe en kısa yoldan nasıl ulaşırım diye sorar. Evet. Mesela bir şirketin karını maksimize etmek için en verimli tedarik zincirini kurabilir. Ama o zincirde çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığıyla yani eylemin ahlaki niçiniyle ilgilenmez. Anladım. Selim ise... Selamet bulmuş, hastalıksız akıl demektir. Sadece mantıksal olarak doğru ile yanlışı değil, aynı zamanda ahlaki olarak iyi ile kötüyü, estetik olarak güzel ile çirkini de ayırt edebilen vicdanla bütünleşik bir akıldır. Yani arzuların ve ön yargıların virüs bulaştırmadığı fıtratla uyum içinde çalışan bir akıl. Anladım. Yani araçsal akıl bir GPS gibi ise sana sadece en hızlı rotayı gösteriyor. Ama aklı selim hem rotayı gösteriyor hem de bu yolda gitmek doğru ve güzel mi diye soruyor. Harika bir ayrım. Kaynaklarda buna benzer bir de batıdaki çağdaş bir kavramdan bahsediliyor. Sensus Divinitatis. Bu da fıtratla bağlantılı galiba. Evet, din felsefecisi Alvin Plantinga tarafından geliştirilen bir kavram bu. Tanrı'yı bilme yetimizin tıpkı görme, işitme veya dokunma gibi doğal bir duyu olduğunu öne sürüyor. Doğal bir duyu. Aynen. Bu fıtrat anlayışıyla çarpıcı bir paralellik taşıyor ama aralarında önemli bir nüans var. Sensus divinitatis daha çok bilişsel bir modül, beynimizdeki özel bir tanrı anteni gibi düşünülüyor. Fıtrat ise bundan çok daha geniş. O insanın tüm varoluşsal yapısını kapsayan bir yaratılış hamurudur. Yani biri özel bir tanrı anteni gibiyken fıtrat dediğimiz şey işletim sisteminin kendisi gibi bir şey. Kesinlikle. Sadece bir parçası değil, bütünün çalışma prensibi. Bu ayrım çok netleştirdi. Peki bilgi sadece akılla mı sınırlı? Kaynaklar sezginin gözlerinden de bahsediyor. Feraset ve basiret. Bu bizim bildiğimiz içime doğdu dediğimiz sezgiden farklı bir şey mi? Çok daha fazlası. Bunları manevi sezgi başlığı altında toplayabiliriz. Feraset... Anlık bir içgörüyle olayların ve insanların dış görünüşünün ardındaki hakikati sezme yeteneğidir. Hani bazen biriyle tanışırsın ve mantıksal hiçbir sebep yokken bu insanda bir tuhaflık var ya da bu insan güvenilir dersin ya. Evet evet. İşte feraset o hissin eğitilmiş ve arındırılmış hali gibi. Peygamberimizin müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar sözü tam olarak bunu ifade eder. Satır aralarını okuma sanatıdır. Peki basiret? Basiret ise daha derindir. Ona kart gözü denir. Baş gözümüz olayların fiziksel boyutunu ne olduğunu görür. Basiret ise olayların ardındaki manevi boyutu ilahi hikmeti yani niçin olduğunu görür. Bu yetiler modern psikolojideki iç güdüden farklı olarak kişinin manevi arınmışlığıyla yani takvasıyla doğru orantılı olarak gelişir ve keskinleşir. Bilgi kaynakları gerçekten çok çeşitliymiş. Akıl var, manevi sezgi var, son olarak bir de kesbi ve vehbi bilgi ayrımı var. Bu ne anlama geliyor? Bu bildiğinin nasıl elde edildiğine dair temel bir ayrım. Kesbi bilgi, kesb yani çaba kökünden gelir. Çalışarak, okuyarak, deney yaparak yani insan emeğiyle elde edilen bilgidir. Bilim, felsefe, akademi tamamen bu alanda faaliyet gösterir. Hı hı. Vehbi bilgi ise veb yani bağış kökünden gelir. Çalışma olmaksızın Allah'ın bir lütuf olarak doğrudan kulunun kalbine ilham ettiği, bahşettiği bilgidir. İlham gibi yani. Aynen. Ancak burada çok kritik bir terazi bir denge mekanizması var. Zehbi bilginin yani ilhamın geçerliliği her zaman kesbi bilginin en sağlam kaynağı olan vahyin temel prensipleriyle yani Kur'an ve sünnet ile ölçülmek zorundadır. Aksi takdirde kişisel bir yanılsamaya bir hezeyana dönüşme riski taşır. Bu akıl ve ilham arasında mükemmel bir denge kurar. Anladık. Doğuştan gelen bir donanımımız var, bilgiye ulaşmak için de akıl ve sezgi gibi farklı araçlarımız var. Ama tüm bu donanımı ne için kullanacağız? Yani doğru olanı yapıp yapmadığımızı nereden bileceğiz? Bu beni kaynaklardaki en hararetli ve en eski tartışmalardan birine götürüyor. Platon'dan beri sorulan o meşhur soru. Bir eylem Tanrı emrettiği için mi iyidir, yoksa özünde iyi olduğu için mi Tanrı onu emretmiştir? Bu soru İslam kelam tarihinde hüsn ve kubuh yani iyilik ve kötülük meselesi olarak tartışılmış ve ortaya iki devasa ekol çıkmış. Bu ayrım sadece teolojik bir detay değil, medeniyetin ahlak anlayışını derinden etkiliyor. Bir yanda eşşari görüşü var, onlara göre iyi ve kötü tamamen Allah'ın emrine ve yasağına bağlıdır. Vahiy olmadan aklımızda bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu bilemeyiz. Cidden mi? Yani evet. Eğer Allah emretseydi yalan söylemek iyi olabilirdi diyorlar. Bu Batı'daki ilahi emir teorisine çok benzer. Peki diğer görüş ne diyor? Diğer yanda ise özellikle Türk İslam dünyasında daha yaygın olan Maturidi görüşü var. Maturidilere göre iyi ve kötü akılla bilinebilecek nesnel gerçekliklerdir. Allah adalet özünde iyi bir şey olduğu için onu emretmiş. Zulmü de özünde kötü bir şey olduğu için yasaklamıştır. Daha mantıklı geliyor kulağa. Bunu somutlaştıralım. Diyelim ki ıssız bir adadasın ve hiç vahiy almadın. Başka bir insanı sırf canın istediği için öldürmenin kötü olduğunu aklınla bulabilir misin? Maturidiler der ki, Evet, fıtratı bozulmamış her insan aklıyla bunun yanlış olduğunu idrak edebilir. Eşarilerse, ''Vahiy olmadan kesin olarak bilemezsin'' der. Peki bu iki görüş arasındaki farkın pratik sonuçları ne? Neden bu kadar önemli bu ayrım? İşte meselenin kilit noktası burası. Eğer maturidiler gibi iyiliğin ve kötülüğün akılla bilinebileceğini kabul edersek... ...bu Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanlar için ortak bir ahlaki zemin oluşturur. Ha, evet. Bu evrensel insan hakları içinde çok güçlü bir teolojik dayanak sunar... Çünkü fıtratı bozulmamış her insan, aklıyla adaletin iyi, zulmün kötü olduğunu anlayabilir. Bu görüşte akıl, vahyin bir rakibi değil, tam aksine onu doğrulayan ve ona zemin hazırlayan bir dostudur. Tüm bu donanımla, yani fıtratla, akılla, ahlaki pusulayla insanın evrendeki yeri neresi peki? Kaynaklar burada eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi kavramını öne çıkarıyor. Bu insanın kendini beğenmesi gibi bir anlama mı geliyor? Hayır, tam tersi. Büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Bu kavramı Batı siyaset felsefesindeki doğa durumu teorileriyle karşılaştırmak çok aydınlatıcı. Mesela Hobbes. Evet. Mesela Hobbes'a göre insan doğa durumunda insan insanın kurdudur, bencildir, vahşidir. Ve onu zapt etmek için güçlü bir devlet, bir levayatın gerekir. Rousseau ise tam tersini söyler. ''İnsan aslında soylu bir vahşidir, doğuştan iyidir ama medeniyet ve özel mülkiyet onu bozmuştur.'' Hı hı. ''İslamın bakışı bu iki ucun arasında bir yerde. İnsan ne doğuştan bir canavar ne de naif bir vahşidir. Fıtreten iyiliğe meyillidir ama aynı zamanda terbiye edilmesi gereken bir nefsi yani egoist ve hayvansal arzuları vardır.'' Anladım. ''Şerefli konumu ona verilmiş bir potansiyeldir.'' ''Kazanılmış bir hak değildir. İnsan bu potansiyeli aklını ve iradesini kullanarak gerçekleştiremezse, Kur'an'ın ifadesiyle hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşebilir.'' ''Bu potansiyel ve sorumluluk fikri beni doğrudan haysiyet yani insan onuru kavramına getiriyor. Bu onur nereden geliyor? Başarıdan mı, statüden mi?'' Yoksa başka bir yerden mi? İşte en temel fark burada. Modern düşüncede insan onuru genellikle bir sözleşmeye, yasalara veya toplumsal kabullere dayanır. İslam düşüncesinde ise insan onuru devletin veya toplumun bir lütfu değildir. Ontolojiktir. Yani insanın varoluşunun kendisine içkindir. Var oluşuna içkin. Aynen. Bu onur Allah'ın insana kendi ruhundan üflemiş olmasından kaynaklanır. Bu yüzden insan sırf insan olduğu için Allah'ın muhatabı ve yeryüzündeki halifesi olma potansiyeli taşıdığı için değerlidir ve dokunulmazdır. Bu insan hakları söylemine Seküler temellerin bazen sağlamakta zorlandığı aşkın ve sarsılmaz bir dayanak sunar. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza nasıl bir insan mimarisi çıkıyor? Biyolojik olarak inanmaya yatkın bir fıtratla doğan, epistemolojik olarak akıl, sezgi ve ilhamla donatılmış, ahlaki olarak iyiyi bir kötüyü idrak edebilen ve ontolojik olarak yaratılmışların en şereflisi olma potansiyeli taşıyan bir varlık. Çok bütüncül ve güçlü bir tablo. Ve bu tablo modern dünyada yaşadığımız pek çok krize de bir cevap niteliği taşıyor. Günümüzdeki o anlam krizinin, yabancılaşmanın temelinde belki de insanın bu bütüncül mimarisinin parçalanması yatıyor. Evet. İnsanı sadece düşünen bir hayvana, ekonomik bir birime ya da üzerine her şeyin yazılabileceği boş bir levhaya indirgeyen yaklaşımlar, onun manevi donanımını yani fıtratını o en derin işletim sistemini göz ardı ederek devasa bir varoluşsal boşluk yaratıyor. Bu kaynakların sunduğu çerçeve ise parçalanmış modern insana adeta bir kendine dön, fabrika ayarlarına dön reçetesi sunuyor. İnsanın sadece aklı veya bedeni değil ruhuyla bir bütün olduğunu hatırlatıyor. Hz. Ali'nin o müthiş sözü geliyor aklıma. ...sen kendini küçük bir cisim sanırsın... ...oysa en büyük alem senin içinde dürülüdür. Bu derinlemesini analizden sonra... ...sana düşünmen için bir soru bırakalım. Modern hayatın, kültürün, toplumun... ...sana olman gerektiğini söylediği... ...adeta üzerine yazdığı kişiyle... ...fıtratının, yani o en derindeki fabrika ayarlarının... ...sana fısıldadığı kişi arasında bir fark hissediyor musun? Ve eğer bir fark varsa... O iki sen arasındaki mesafeyi kapatmak için atabileceğin ilk küçük adım ne olurdu?